Bugün günümüze kadar gelen Ezop masallarının yaratıcısının uzun yıllar önce yaşamış bir Frikyalı köleye ait olduğu kabul edilmektedir. Ezop adlı bu kölenin son derece zeki bir insan olduğu yazdıklarından da bellidir. Aslında çok uzun yıllar önce yaşamış olması onun yaşam öyküsünün de bir masal haline gelmesine yol açmıştır. Eski Yunanistan'da yaşayan Ezop doğuya birçok yolculuk yapmış ve bir dolu öyküyü kısa masallar halinde derlemiştir. Onun masallarında hayvanları konuşturması daha sonraları birçok masalcının da başvurduğu bir anlatım yoludur. Küçük ama ders dolu öyküleri hem bizim dış gücümüzü hem de aklımızı harekete geçirirler. Ezop'un yıllar öncesinden seslenen masallarına kulak verin. Göreceksiniz ki bu yaşlı bilgenin anlattıkları içinizi sımsıcak bir duyguyla dolduracak. Aslan payı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 Bu ağladıklarımızı nasıl yiyeceğiz? Senin bu işlere aklın eğer. Şunları paylaştır da görelim bakalım. Kurt kendince en dürüst paylaştırmayı şöyle yapmış. Şu tavşanı tilki kulunuza bağışlayın. Şu yaban keçisini de bendenize. E, siz efendimiz de şu körpegeyi afiyetle yersin. Ama daha sözünü tamamlamaya kalmadan aslan büyük bir öfkeyle kurdun üzerine atılmış. Seni utanmaz seni.